Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem seyirciler Nisa suresinin 81. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz Rabbimiz İnsanları Kur'an-ı Kerim'inde ikiye ayırmış. Müminler ve kafirler diye. Kafirleri de ikiye ayırmış. Gerçekten inkarcılığını açıktan söyleyen, bir de Müslümanı görünce Müslümanca davranan, kafiri görünce kafirce davranan ama yürekten kafirlerin yanında yer alan kişi diye. Onlar için şöyle diyor. Ve ulûne O münafıklar peygamberimizin yanına geldiklerinde şöyle derler. Söylediklerine itaat ettik. Münafıklar için de aynı şey vardı ya şey affedersiniz. Yahudiler için de Musa Aleyhisselam'a semi'nâ diyorlar ama ve asaynâ diyorlar. İşittik Tamam, Tevrat'ı dinledi, anladık ama dönüverince ısyan ettik diyorlar. Yapmayız biz bunu diyorlar. Rabbim aynısını söylüyor şöyle. فَاِذَا بَرَزُّ مِنْ اِنْدِكَ Ama senin yanından ayrıldıklarında وَاَيْيَتَ تَعِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذ۪ي تَقُولُ senin yanından ayrılıp gittiklerinde kendileri bir araya, bir evde bir araya gelip planlar, programlar hazırlarlarken senin dediklerini konuşmazlar. Başka şeyler söylerler. Wallahu yektübü mâ yüveyyitûn Allah onların kendi aralarında planlarını, planlarken konuştuklarını çok iyi bilir. Fe ağrıd bırak onları. Bırak onları derken, onlardan vazgeç, yüz çevir derken söylediklerine bakma sen onların. Kafirlik yaptıklarına bakma. Veya sana itaat ettikleri ettik demelerine de bakma. Onları geç. Ya bir, daha önce bir ayette ne demişti? Fe'a'rildu anhum ve azhum. Onlarda geç, onlardan yüz çevir, yaptıklarından yüz çevir. Sen onlara nasihat devam et diyor Rabbim. Bu yanlış anlaşılıyor bazı arkadaşlar tarafından. Ya hocam gavur oldu belli, kendisi de itiraf ediyor. Bununla ne uğraşacaksın diyor Rabbim öyle demiyor. Onların yaptıkları ve söylediklerini nazar itibara alma, arana perde yapma onların söylediği ve yaptığını. Sen onlara nasihata devam et. Gavurdan gavurluk beklenir. Akrepten sokması, ateşten yapması beklenir. Sen onlara nasihata devam et. Ve tevekkül alallah. Allah'a güven. E, tek başınasın e, Allah'a güven. Hazreti Musa, kardeşi Harun'la Firavun'un yanına giderken ne güveniyor? İsa aleyhisselam tek başına İslam'ı anlatırken neyine güveniyordu? Muhammed aleyhisselam ilk defa İslam'ı insanlara açıklarken neyine güveniyordu? Ve kefâ billâhi vekîlâh Vekil olarak Allah yeter diyor. Efe lâ yetedebberûne'l-Gur'ân velevkâne min hindi gayrillâhi levecedû fihi ihtilâfen kethîrâ. Onlar Kur'an üzerinde araştırma yapmazlar mı? Eğer bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından olsaydı onda birçok ihtilaf bulurlardı, çelişki bulurlardı diyor. Dünyanın en iyi bilim adamı, bilmem şu sahada Nobel ödülü almış adamın kitabı üzerine yapılan tenkitler vardır. Hatta tenkit kendi içinde. Adam diyor 10. sayfada böyle demiş ama unutmuş 100. sayfasında şöyle demiş başka kelimelerle. Ve sonuna doğru da hükmünü şöyle bitirmiş. Kendi içinde çelişkimiz olur. Geçen sene yazdığınızı yeniden okuyun şuraya şunu ilave etmem bunu buradan çıkarmam gerekirdi diyorsunuz. Ama 1400 yıldır. Kur'an ezeli ve ebedi kelam olması itibariyle ama bize gelmesi itibariyle 1400 yıldır milyonlarca kafir aleyhinde bir şey bulabilir miyim diye araştırmalar yapmışlar ama adamlar bir şey söylese de sonra da söylediğinden pişman olmuş ya haksızlık yaptık diye vermiş. Ve izaa jaehum emrun minel emni evil haufi ezaa bi O İslam toplumu içerisindeki münafıklar kendilerine güvenlikle ilgili korkuyla ilgili halkı korkutacak bir haber geldiğinde derhal onu yayarlar diyor Rabbim. Halbuki ve radduhu ilar rasuli ve ulil emrim minhum eğer o haberi peygambere haber verselerdi, e, peygamber vefat etti, onun yolunu devam ettiren yöneticilere haber verselerdi. Devlet başkanına, Müslümanların devlet başkanına, valisine, kaymakamına veya köyün muhtarına haber verseydi. Onlar Ondan nasıl bir netice çıkacağını ve ona karşı nasıl tedbirler alacağını elbette bilirlerdi, diyor. Eğer yayılacaksa, halka da duyurulacaksa, devlet duyurur. Hani bazı devletin sırları vardır. Ailenin değil, şahısların kendi sırları bile vardır. Sırrınızın kimse tarafından duyulmasını istemezsiniz. Aynen öyle. Bir milletin de kendi sırları vardır. Onu tehlikeye sokacak bir durum oluverdiğinde, bir haber kulağınıza geldiğinde yanlış şeyler yapılıyor, onu yöneticiye bildiriniz. Halka duyurmadan önce yöneticilere bildiriniz ve onlar tedbirini alırlar. Halka duyurulacaksa da onlar duyururlar. Günümüzde ülkenin zararına olacak bir haberi manşetten veriyor gazeteci. Habercilik adına abi diyor. Ama ülkeyi 100 milyar dolar zarara soktun sen. Olsun abi haberi yaptım ya ben veriyor. وَلَوْ لَا فَضُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْتَانَ Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, sizin üzerinizde olmasaydı, çok azınız hariç çoğunluk şeytana uyardı diyor Allah Celle Celal. Şeytana uyup, köyün, kasabanın, şehrin veya bir milletin zararına olabilecek şeyleri de Yapı veriyor insanlar. Rabbim ayet kerimesinde yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar harbedin diyor. Fitne, insanları dinden döndürüp topyekun insanlığı cehenneme sevk etme hareketinde bulunanlar. Hani bir çocuğu alıp ona tecavüz edip yakan sapıklar vardır. Bütün insanlık bu tür hareketten iğrenir. Televizyondan veya gazeteden bu haberi aldığınızda yüzünüz buruşur. Peki ama dünya genelinde insanları İslam'dan uzaklaştırma hareketlerini hem basın yoluyla hem de silahlı kuvvetleriyle yapan devletler sonu gelmez senelerde insanların yanması için gayret gösteren ve İslam'ın insanlığa duyurmak isteyenleri de birinci derecede cezalandıran bu insanlara karşı fevatil fi Allah yolunda onlarla harp et. La illa nefsek. Sen kendinden sorumlusun. Herkes bu ayeti kendine alsın. Başkasının üzerinden ayet yorumlamayın. Rabbim diyor ki: La tuker lafu illa nefse. Sen kendinden sorumlusun. Ve harraz il müminleri de teşvik et diyor harbe. Asallahu en yakuf be'asal aladinakefaro. Vallahu eshedu be'asen ve eshedu tenkila. Ola ki Allah senin bu davranışınla o kâfirlerin gücünü Müslümanların üzerinden çeker. Allah güç itibariyle, cezalandırma itibariyle de çok şiddetlidir diyor Allah Celle Celaluhu. Men yesfa şefaaten hasenaten yekun lehu minha. Kim bir iyiliğe aracılık yaparsa o iyilik devam ettiği sürece onun da o yapılan iyilikten sevap itibariyle payı vardır. Yani bir köye, kasabaya, şehre veya ülkeye iyilik yapmada öncülük yapan insan ölse de onun sevap hanesi işler. sadaka cariye dediğimiz. Ve men yesfa şefa'aten seyyaten yekun lehu kiflun minha kim de kötülüğe öncülük yapacak olursa, o kötülük devam ettiği sürece onun da günahı ona yazılmaya devam eder. Onun payı devamlı ona verilir. Buna örnek olarak sevgili Peygamberimiz, ilk yeryüzünde haksız yere adam öldürmeyi başlatan Kabil'dir. Kardeşi Habil'i öldürmüştü. Kıyamete kadar... ''Haksız yere öldürülen her adamdan onun da günah payı vardır.'' diyor Peygamberimiz. Dikkat edin, eğer mahallenize kumarhaneyi ilk siz açıyorsanız veya meyhaneyi siz açıyorsanız veya İslam'ın aleyhine bir kanunun teklifini siz yapmışsanız o devam ettiği sürece sizin de günahınız yazılmaya devam eder. Lekan Allahu ala kulli şeyin mukita. Ve Allah celle celali her şeyin azığını rızkını vermektedir. Ve izahuyitu bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha ev rudduha. Innallah ya ala kulli şeyin hasiba. Bir selam size bir selam verildiğinde siz onun selamından daha güzel bir şekilde ona karşılık veriniz. Efendimiz kendisine verilen bir selama daha güzel hem tavır itibarıyla hem de söz itibarıyla karşılık verilmiş. Mesela "Assalamu aleyküm diyene Va aleikumüsselam ve rahmetullah bir kelime ilave ediyor. Bir başka sahabe selamu aleyküm ve rahmetullah diyecek olursa ve aleikumüsselam ve rahmetullahi ve barakatuhi bir kelimeyi yine ilave ediyor. Sahabelin biri de selamu Aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhi derse efendimiz o o zaman da ve aleyke dediklerinin hepsi sana da olsun diyerek aynıyla karşılık veriyor. Ayeti aynıyla uyguluyor. Her şeyin hesaba çeken olarak Allah her şeyi hesaba çeker. Her şeyin en ince hesabını o Allah Celle Celalü bilmektedir. Ve her şeye gücü yeter o Allah Celle Celaluhu. Allah'u la ilahe illahu. O Allah ki ondan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. Leyecma'annekum <gülüyor> ilâ yevmil gıyâmeti lâ raybe gününde hepinizi bir araya toplayacak ve bunda da hiç şüphe yok. Bunu böyle bilin. Ve men astagü minallâhi hadîthâ. Allah'tan daha güzel sözlü kim olabilir? Yok öyle biri. Yani söylenenler doğrudur. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي اَتَيْنِ وَاللّٰهُ يَرْكَسَهُمْ بِمَا Ne oluyor size de bu münafıklar konusunda siz ikiye ayrılıyorsunuz. Allah o yaptıkları kötülükler sebebiyle onları baş aşağı atmıştır. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَهْدُوْمَنْ اَضَلَّ Allah'ın sapıttığına siz yol hidayet mi veriyorsunuz? وَمَنْ يُذِّلِ اللّٰهُ فَلَنْ Allah'ın sapıttığına sen bir yol bulamazsın diyor. Günümüzde Müslümanlar bir münafık hakkında şöyle bir ikiye ayrılırlar. Yahu adam Kur'an öpüyor, buna nasıl kafir diyeceğiz diyor. Öbürü de diyor ki peki ama... İslam'ın iktidar olmaması için elinden geleni 50 yıldır uyguluyor. Bu adam diyor, 365 gün oruç tutsa, Kabe'ye hacca ben yaya gideceğim dese, her bir adımda iki rekatlı namaz kılsa, Allah'ın dinine karşı olduğu sürece buna kafir derim diyor. Birisi onu mümin yapmak için gayret gösteriyor. Rabbim de diyor ki Allah'ın sapıttığını sen nasıl hidayet vereceksin diyor. ki ayrılmayın. Allah'ın dinine karşı olanların tavırları sizi kandırmasın. Hani münafıkun suresinde Rabbim diyor ya onları görsen görün duruşları hoşuna gider. Öyle bir namaz kılallarmış ki Medine'de o münafıklar. Ha yani sahabe 3 defa Rabbi'ye lazım diyorsa o 7 defa diyor. Ama inanmadan namaz kılıyor. Ve dûlev tekfurûne kemâ keferû Kendileri gibi sizin de kafir olmanızı isterler. Neden? Kendileriyle eşit olmanız için. Evet. Çok güzel bir ifade. Güzeller güzel bir ifade. Hırsız yaptığı işin kötü olduğunu bilirmiş. Fuhuş yapan yaptığı işin kötü olduğunu bilirmiş. Ancak herkesin fuhuş yapmasını istermiş. Neden? Herkes fuhuş yaparsa kendisi ayıplanmayacak. Her evde hırsız olursa, bir hırsız olursa o da kötü gözle ona bakılmayacak. Herkesin kendi seviyesizliğine düşmesini istiyor. Hani Rabbim kafirler için onlar esfer-i safiline düştüklerine haber verir. Aşağıya düşen adam, kendi, yukarıdakilerin bulunduğu İslam ve iman makamı gözlerini kamaştırdığından onların da nurunu söndürmek, kendi seviyesizliğine düşürmek için gayret gösterir. Rabbim diyor ki, فَلَا تَتَّقِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءِ Onlardan yönetici edinmeyin. Hatta يُحَاجِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda hicret edinceye kadar. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer İslam'dan yüz çevirecek olurlarsa, kafirlerle beraber size harp açarlarsa, fitne ateşini yani insanları İslam'dan döndürme, hareketinin içerisine girerlerse, sizin üzerinize savaş ederek gelirlerse, فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ هَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Onları yakalayınız, nerede bulursanız öldürünüz. Velatettekuzu تَتَّقُذُوا مِنْهُمْ وَل۪يَمْ وَلَا Onlardan dost ve yardımcı edinmeyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Ancak illerllezîne yasılûn eylâ gavun beynekum ve beynehum mithâbun. Kafirler var. Kimseyi imana zorlayamayız. Bir kafir var, Müslümanların aleyhinde faaliyet yürütmüyor. Müslümanlarla halbeden bir devletle de beraber olup Müslümanlara saldırmıyor veya onlara yardım etmiyor. Hatta Müslümanlarla sözleşmesi olan devlete Gitmiş oraya katılmış. Bunlara değmeyin diyor Rabbim. Veya evcağım su duurum en yuqatil yukum yugatilu uqameum. Size gelmiş, kavmine karşı sizinle harbetmek istemediği gibi, onlarla olup size karşı da harbetmek onun iç dünyasına sıkıntı veriyor. Bunları da harbetmeyin. Bunları öldürmeyelim. <gülüyor> Allahu le selletahum aleyküm. Eğer Allah dilemiş olsaydı onları size musallat ederdi. Fele <gülüyor> Sizinle harp ederlerdi. Fein i'tezelûkum felem yugâtilûkum ve elgav ileyküm usseleme. Fe mâ Ancak sizden ayrılır, düşman safına katılır sizinle beraber olmaz karşı tarafla beraber olur ve aradaki sözleşmeyi de kaldıracak olurlarsa onlar femacı aleykum aleyhim sebebi onlar aleyhine Allah size bir yol vermez diyor Allah celle celaluhu siz fe tezelukum sizden ayrılır ama felem <gülüyor> yuqatilukum sizinle harp etmezse. ve el kavu ileykumus seleme sizinle de barış anlaşmasını yaparsa Allah onlara bir yol aramayın yani onlarla harp etmeyin diyor Allah Celle Celaluhu setecidûne aharine yuridûne en ve ye'menû kavmehum ama başka bir grup daha var ki onlar sizden de emin olmak istiyor, kendi milletinden de emin olmak istiyor. Sizinle de harbetmiyor, onlarla da harbetmiyor ama içinden bir pazarlığı var. Kullema ruddü iler fitneti urki sufia. Ne zaman bir fitneye döndürseler Balıklama fitnenin içerisine dalarlar. Müslümanların dinden uzaklaşması için ellerinden gelen her şeyi geriye koymazlar. Fe ya tezilukum ve yulgu ileykumus seleme ve yekuffu eydiyehum Ellerini size karşı harp etmekten uzaklaştırmazlar. Barış anlaşmasını çözerler, atarlar ve sizinle beraber de olmazlar. O zaman fehudûhum, onları da yakalayın çünkü karşı tarafla birlikte hareket ediyor. Vaktuluhum haysuse kıftumuhum. Onları da bulduğumuz yerde öldürünüz. Ve ulaiküm cealna leküm aleyhim sultanem mübina. İşte Allah onlar hakkında size apaçık bir bildiri sunuyor. Yani, onların iç yüzünü size apaçık bir şekilde bildiriyor diyor Allah Celle Celaluhu. Sizin içerisinde, yani bizim ülkemizde kalıyor ama bizim dünya üzerindeki bütün Müslüman kardeşlerimizi bulduğu yerde öldüren ordulara da bilgi sızdırıyor. Kimin nerede olduğunu, nerede nasıl öldürüleceğini, orada kiminle buluşmaları gerektiğini, kimin onlara götürebileceğinin bilgisini de o sızdırıyor. Bu arada sizden, sizden gibi de görünüyor. Ama suçları ortaya çıktığı takdirde, Aynen muharip güçler gibi kabul edilir. Senin beşikteki çocuğuna kadar öldürmeyi bugüne kadar yapmış, yapmaya da devam edenlere ümanizm hastalığına tutuştur. Bizi ümanizm hastalığına tutup Müslümanları öldürmeyi hedefleyenlere karşı dikkatli olmamız gerek. Ve makineli müminin en yakdülümüminin illa hata Müslüman Müslüman Mümin, mümini öldüremez diyor Rabbim. Ama hatayla olur mu? Olur. Hatayen olur. Hani birçok olaylarda olur. Hani bu avol şeyde fuqü kitaplarımızda Ava avadiye atmış. Ama ileride ağacın arkasında gizlenmekte olan ama görülmeyen birine dokunmuş kurşun ve ölmüş adam. Hatayen öldürmedir. Mümin mümini öldürmez diyor Allah Celle Celaluhu. O layık değildir diyor. Ancak hataen olur mu? E olur. İnsanlıktır. İnsanlık hali vardır. Mesela trafiklerde her şeye bütün kurallara uymuş ama buna rağmen e, arabada meydana gelen bir arıza ki arabasını da her türlü fenni kontrollerini yaptırdığı halde olur mu teknik bağıslıdır olur birine de elinde olmayarak varmış vurmuş ve ölmüş bunlara hata en öldürme diyoruz ve men katile müminen hata en fethiru rabbeti müminetin vadiyetün müsälme ila ehlihi illa in bir mü'min, bir mü'mini hataen öldürürse bir, mü'min bir köleyi azat edecek. İki, o öldürülenin varislerine diyetini teslim edecek. Ancak öldürülenin varislerinin diyeti almama yetkileri de var. Tamam, tamam, biz onu almıyoruz tasattık ediyoruz Deme yetkileri de vardır Onlar tamam biz almıyoruz Diyet istemiyoruz derlerse Bu öldüren katil durumunda olan Ama hata e, ta, Katil durumunda olan Bir mümin Köle azat edecek Günümüzde bu yok Günümüzde bu yok Yani köle yok Diyeti ödenecektir. فَاِنْكَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّنْ لَكُمْ Size düşman bir toplumun içindense وَهُوَ مُؤْمِنُونَ O da mü'min. Yani hatayan öldürülen bir mü'min İslam devletinde yaşamıyor, karşı devletin içinde yaşıyor. O zaman da diyor ki فَتَحْرِرُ رَغَبَتِمْ mümine Mü'min bir köleyi azad edecek, ne eksik burada? Diyet ödenmeyecek. Kafir devlette yaşayan mümine diyet ödenmez. Onun için diyet ödenmez. Ve وَاِنْكَانَ مِنْ قَوْمٍ ve وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقُونَ Eğer bir toplum var ama aranızda sözleşme de var. O zaman diyet ödenir. Ve tahrir-u mümine. Mümin bir köle azad eder, diyeti de öder. Peki bulamayı verirse köleyi, hocam günümüzde köle yok. Rabbimin ayetleri kıyamete kadar geleceklere çıkış yolunu gösterir. O zaman da fesiyah muşehrayini mütetabiayini ardarda iki ay oruç <gülüyor> tutar. Tevbe teminallah. Ve kana Allahu aleyhemin hakime. Allah'a karşı Tevbe olarak iki ay oruç tutar, Allah her şeyi bilen, her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahip olandır. وَمَنْ يَقْدُ الْمُؤْمِنَنْ مُتَعَمْمِدَنْ cehennem. جِهَنَّمْ müden bir mümini öldürenin cezası ebediyen cehennemde kalmaktır. Ve اللّٰهُ عَلَيْهِ Allah ona azap eder. وَلَعَنَهُ Rahmetinden uzak tutar dehu A ben azzı Allah ona büyük bir şekilde azab eder diyor Rabbim Fırkan suresinde ise Tevbe ederse Allah tevbeleri kabul edendir diyor